993. konu, başkasını kendine tercih etme, biz öyle bir zaman gördük ki, hiçbirimiz kendini, Dinar ve Dirhem'e Müslüman kardeşinden daha layık görmüyordu, şimdi ise, Dinar ve Dirhem bizim için Müslüman kardeşimizden daha sevimlidir, bu konuyla ilgili kıssalar, susuzluk, elbise yokluğu, Ensar'ın kıssaları ve ihtiyaç içindeyken infak etmek, fasıllarında geçmişti.